radyo tiyatrosu İbrahim Havvas Prensesin Prensesin elini sen misin? Niçin böyle dalgın oturuyorsunuz? Üzgünsünüz galiba. Üzgünüm. İçime vakalar basıyor. Sizi eğlendirmek için ne yapmamı arz edersin? Eğlenmek mi? <gülüyor> Eğlenmek, neşelenmek. <gülüyor> Teşekkür ederim. İlk defa böyle görüyorum. Bizanslı genç asilzadeler etrafında pervane gibi dönüyorlar. Bir gönül meselesi mi? Özür dilerim prensesim. Söyle Eleni. Yoksa yoksa sizinle evlenmek isteyen asilzadelerden birini mi düşünüyorsunuz? Asilzadeler ha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 Mehtap bahçeyi gündüz gibi aydınlatıyor. Ah! Yıldızlar havuza haks ediyor. ne kadar harika. Yıldızlar kaynaşıyor. Kainat ne kadar mükemmel. Hiçbir şey ne eksik ne fazla. Şu böcekleri bu sesi veren ki...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 Neredeyse kendimden geçeceğim. <gülüyor> bir kuş gibi hafifledim. La ilaha illallah. Muhammedün resulullah. Ne? Ne dedi? Ne ne dedim ben? bunda? La ilaha illallah. Muhammedün resulullah. Daha önce hiç işitmediğim ve hiç söylemediğim bir söz. Peki manası ne bunun? Maalesef. Kalbime öyle geliyor ki bu cümle Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür demek. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah.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 Hazat'ta akşam ezanları okunuyor Allah Hiçbir İslam memleketini Ezan sesinden mahrum etmesin Amin İnanamadığım bir yer Bulutlar niçin bu kadar siyah Dünyada mı yok uyanık mı yok? İşte büyük bir sara Duvarları ne kadar kalın ah, Kuvvetli bir rüzgar çıktı ah, ah, Beni havaya kaldırdı. Uçuyorum Uçuyorum ya. ...bizeler yok. Ey İbrahim Abbas... ...buradayım. Birisi beni çağırıyor. Sarayın içindeyim. Koca bir salon. Salonun ortasındaki ne acaba? Evet. Evet bir kafes. Ne acayip şey bu. Ey insan kurtar beni Kafesin içinde genç bir kız Akseniz Rüzgarla karışık duyduğum ses bu ses işte. Evet Evet sesi nesaire çözüldü Allah Allah ben, ben yaklaştıkça kafes uzaklaşıyor Kurtar beni ya İbrahim Hamas Kurtar beni Kurtar Kurtar oh, oh, Hayırdır inşallah Bu gece üçüncü defadır aynı rüyayı görüyorum Kim bu kız oh, Ya Rabbi Hayra tebdileyle Şimdi hocam Cüneydi Bağdadi Hazretleri hayatta olsalardı... ...bu sırrı çözerlerdi ama... ...bakalım gün doğmadan neler doğar.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 ...kararlarıma dayanabilecek misin? Elbette. Pekala. Alep oradaysa, Arşın burada. <Gülüyor> tamam. Burada mola verebiliriz. Ben biraz çalı çırpı toplayayım. Hemen ateş yakarım. Abdülhamid.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 o emir olunca beni çalıştırmıyor. Büyüklerin işine akıl sermiyor ki. <gülüyor> Öyle kara kara ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Hmm, demek hiçbir şey. Ah, evet. Büyükler kartların casusu. Yağmur hızlandı öpeyce hızlanacağız herhalde Al şu benim üstümdekini de Şöyle bir durda yere sığınalım Ya siz efendim yo, yo, Hayır siz uçursunuz Emir'e hayır demeye ruhsat var mı Abdülhamit? Bir daha mısın gel İstanbul'a Abdülhamit, Sen de duydun mu Niye efendim Sesi? Özgür'ün sesi mi? Tabii. Bizans'a gel. İstanbul'a diyen sesi. Kim? Biri mi dedi? Allah Allah. Yine aynı ses. Görünürlerde kimse yok. Neyse, neyse mühim değil. <Gülüyor> Muhafız! Buyurun İmparator Hazretleri.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 bu doğru mu Eleni? Evet Haşmet yap. Prenses hazretleri yabancı bir lisanla bir şeyler söylüyor. Ve bunu arada bir tekrarlıyor. Ne diyor? La ilahe illallah Muhammedün Resulullah gibi sözler. Bu sözler Müslümanların lafları değil mi muhterem Piskopos? Nasıl olur? Kim kandırdı Tanasya'yı? Evet İmparator Hazretleri buyurduğunuz gibi bu söz Muhammedilere mahsustur.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 Ne yazık ki hakikat bu. Hekimler de faydalı olamazsa... ...çok üzgünüm. Çok. Ağzından yel alsın Aziz Peder. Yüreğimi dağlamayın.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 ne kadar keskin bakıyor Sanki içim oluyor Allah Allah Hayret Hocam bu gence niye böyle pür dikkat bakıyor acaba Siz Yahudi misiniz Yahudi mi Yahudi eh, Bunu nereden çıkardınız Ama efendim şey Yahudi olmaması lazım Sualinizin cevabı şudur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 ...baz kalsın bayılacaktım. İnşallah bir suya rastlarız da... ...kana kana içeriz. Yakup... ...suyumuz hiç kalmadı. İbrahim Havvas hazretlerinden isteyelim. Belki onun kırbasında vardır. Hadi üstada yetişelim. Hocam...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 Prensesim. E, efendim Elin. Bugün nasılsınız prensesim? İyi. Keşke saray hekimiyle olsun konuşsanız. Bu suskunluğunuz. Korkuyorum. Onlarla ne konuşabilirim ki? Değişik, bambaşka bir dünyadayım artık. Eskisi gibi sıkıntılı, üzgün de değilim. Kalbim huzurla dolu. Elimizdeki bir incil mi? Evet, incil. Aziz Barnabas incili.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 Evet Odunların ortasındaki direğe zincirle bağlıyor Peki şimdi getiriyoruz Yapmayın yap Bırakın onu yakın. Odunları yakın Belki Belki iyileşir Bana müsaade edin Kasabaya götürüp bir tabibe göstereyim Ne olur Ne sakin, olur Rahim Efendi Sakin efendim. ol Apostol Sakin ol Biliyorsun ben kardeşini iyileştirmeye uğraştım ama olmadı. Söyle bana uğraşmadın mı? Ha? Söylesene. Biraz sonra bedeni ateşlerin içindeyken ruhu azaptan kurtulacak. Ben kendisini takdis edeceğim. Üstüne kutsal su serpeceğim. Hiçbir acı duymayacak ki. Hayır rahip efendi. İnsanın yakılması caiz değildir.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 Bunlar sonunda beni yakacaklar. Allahım, yardım et Allahım. Bunu aldım, daraldım, yapayalnızım. Yardım Allahım, yardım. Bunlara deli olmadığımı nasıl anlatacağım? İbrahim efendi işte İstanbul surları göründü Birazdan şehre gireriz Hadi öyleyse Bir an evvel girelim hı hı. Arkadaş bakar mısın? Buyurun yabancı e, Niçin sarayın önüne toplandınız? E, nedir bu kalabalık? İmparatorun kızı delirdi de merak, merak ediyoruz ha, e, Hala bir çare bulunamadı mı? Hayır e, çaresi yokmuş galiba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 Francis'e muhakkak görmemiz lazım. Hekim misiniz? Öyle haber verebilirsin. Peki, içeriye bildireyim. Apostol, bir şu sarayın süsüne, yaldızına, tepdebesine bak. Hı -hı. Bir de içindekilerin şu anki hallerini düşün. Ya, imparatorun yerinde olmak istemezdim doğrusu. Buyurun. Teşekkür ederim.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 Aman yarabbi Aman yarabbi Apostol Sen de görüyor musun benim gördüklerimi Görüyorum Ama Bana apostol deneyin artık İyi, İbrahim havas. Vakit yaklaştı Allah'a kavuşma arzusu Artık Dayanılmaz noktalara vardı La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah Öldü Öldü Öldü Siz bir veliye deli demişsiniz imparator Hazretleri Bilmem ki Öldü. Genç yaşta öldü kızım. Eleni, siz prensesin muhakkak ki en yakınıydınız. Onun en çok sevdiğine suyu neydi? Evet. Eline geçeni dağıtırdı. İnci, bilezik, küpe, para ne olsa yetim kızlara. Evleneceklere hediye ederdi Cömertti yani Evet Mal toplamaktan hoşlanmayan Cömert bir insandı İnceliğe dikkat ettin mi?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 Unutma ki Allah cömerttir. Cömertleri sever. Radyo tiyatrosu.